Bir ayrılırlar. İkimin arzından öndeki kılınan sünnete gayrı medkede derler. Evet. Yani bazen terk de sünnettir gibi derler. Evet. Ha. Ee, esas ve rafikleri gelince 5 vakit menetin önünde arka sünnetinden 10-12 ya Evet hocam. Ha. Bunlar için bile umuman gelen ifade nedir Allah Resul'den her kim 5 vakit menetin önünde arka on 10-12 rekat Allah'ın cennette bir ev günah der diyor. Evet. Müslüman eden gelden sonra ilmelerin aktardığı Güzel. bir ölümet böyle. Bunu geçelim şimdi. Bu relatiklerin arasında kendisine dönük bir e, merkez var. Diyelim ki arkamızın alt bir dakikada sabahın iki katını terk etmem diyor. Evet. Sabah namazını şimdi dönüyor. Sabah namazının öteki katsındaki o katsında çıkarsa diyor ki, diyor ki, diyor ki, diyor hemen daha ki, diyor diyor Az evet. önce dediğim gibi öğleni kılamayınca öğleni sünnetini sonra kaza ediyor. Böyle ayırıyoruz mertebe mertebe. İkinci önceki dörde gelince burada da Ali radiyallahu anh'ı birkaç yönü sahabe ikinci günden adına, ateşten zara atılır. Bu da fazlalıkına dönük makineler like var. Şimdi bir gün burada burada ee, 5 vakit tane müdahal komet bulmanlara böyle bir dereceye, buna böyle bir derece alınıyor. Evet. Bu evet. denli rivayetler var. Şimdi bu meclisünü topladığımızda ben kirliğimizi e, falan topladım. Yeni, yeni, yeni, yeni, yeni var. Abdullah Bu tarihlerden gelen, bu rivayetler sayı olarak gelen Allah Resulü'nün neredeyse terk etmediği zamanı kıldı. ...manazzara alma, mükafaten üseten daha fazla. Onun için bununla sorun var diye de zayıf yok. Tabi'l-i zün dediği ...yani düneş muhet, frukhi hasen yatamayacak bir, bir noktada neden? Sahi olan muhalefet istiyor. Evet. Teşekkürler. Ha, bunu akadirle de ki... ...bir ya, şimdiden herhalde şeyler kılmak isteyen varsa... ...illa dünnastan ne istiyorsa... Evet. ...o zaman ezan nakama tarafındaki... ...üçre kapı kılsın diye satılırsa... Peki hocam, e, aklıma geldiği için soruyorum. Mesela kim güzelce abdest alır, e, kamilen yani, sonra iki rekat namaz kılarsa Allah onun günahlarını affeder diyor mesela. E, bu da şimdi mesela diğerleriyle e, uyum sağlıyor mu? E, şekilsel olarak. Yani? Evet, bu, bu dediğimiz güzel abdest alırsa, abdest namazıdır. Evet. Bu abdest namazıdır. Ve burada günahları bağışlanır denilirken Ateşten berat noktasındaki günahlar değil. Kısalüs olan hatta Dülal'in ben diyor cennette takunya sektörünü duydum. Acaba Dülal ne yaptı da buna nail oldu diye merak ettim. Bilal'a sordum da ahal haftasından sonra iki rekat namazlılarım diyor. Yani elbirlerim nasıl diyorum. Bunun bir senedinde falan bir sorun yoktu bir dair. Ama ikinden öde billahi en son noktada ilmin ammiyem uydum. İlla bir şeyler kılmak istiyorsan, Allah Bizim burada cennette köşk yapılır hadisinde e, ters gördüğümüz nokta mı öne çıkıyor, yoksa hadislerin Hasan mertebesine çıkmaması mı öne çıkıyor? Eee, onun öne çıkması, Hasan mertebesine çıkmayı önlemediği. Ha, anladın mı? Anladım. Anladım. Soruma. Gibi evet. Peki hocam birisi şöyle derse ben Elbana'ya bu konularda güveniyorum. Benim için hüccettir. Ben de bu namazı kılıyorum derse buna diyeceğimiz bir şey kalır mı? Biz bir şey demiyoruz çünkü ilmi olmadığı için de mutlaka anmayan. Evet. Zaten de anlamadıkları noktada diyoruz ki illa bir şey kılacak, seni bu Evet. Ama bu halde geldiği gibi bu etale devam arasındaki namaz, şünnet kabul etmeden ikilekat kılabilir diye. Anladım. Anladım. Benim için zaten onlar 10 haftada kullanılır. Anladın mı? Anlamalar için de ama, Evet. Allah'a emanet olun. Biz Amin. Sağ ol Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Peki, arkadaşlara selam söylemek istiyorum. Emredin de selam ve Berekatuhu. Aleyküm.